Bismillahirrahmanirrahim. Oturum cemaatimiz biliyorsun elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. İnşallah konumuz bundan ilgi olacak inşallah. Bugün daha ziyade Ramazan'ın orucun fazileti konusu inşallah. i̇nşallah. İslam'ın beş temel ilkisi var. Şart deniyor bunlara. Bu beş temel ilkenin biri de oruç tutmak. Ramazan ayında tabi farz olarak. Eğer bir ibadet farz ise mutlaka Kur'an-ı Kerimde ayeti vardır bununla ilgili olarak tabi. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara suresinde Sinebillah ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Teala bizi hitap ediyor Ey iman edenler Ey mü'minler Buradaki ya nedir? Buradaki ya tenbih, uyarı Yas deniyor buna Yani Ey mü'minler uyanın Bir uyarı yapılıyor Tabi arkadan emir girecek ve Mevlam buyuruyor... Kütübe aleykümü sıyamı... Üzerinize... Sıyam, oruç... Yazıldı, farş kılındı... Burada... da yerine... Kütübe kelimesi geliyor... Kütübe... Artık yazıldı... Yani yazı değişmez... Kesin hüküm... Anlamına geliyor... Böyle belamız buyuruyor: "Ey müminler, üzerinize oruç yazıldığı, kesin olarak farz kılındı kılında, kema kütibe, sizden evetümetere de yazıldığı, Fars kılındığı gibi belam buyuruyor. Oruç ibadeti demek ki Adem araçtan başlamak üzere bütün hak dinlerde. Oruç ibadeti vardır. Bir de ibadetlerin ilde deniyor, ta'lil hikmeti nedir acaba? Onu Mevla buyuruyor? Lâ leküm tettekûn ta ki oruç ibadeti sayesinde tekva olasınız. Tekva sakınmak, korumak anlamına geliyor. Sözlük olarak tabii bu. Önce Allah'a şirk koşmaktan sakınmak, su haramdan sakınmak, sonra kişi nefsi emmarenin her tür etkisinden korumak anlamına geliyor. Bir insan bunları dünyada yaparsa, tabi bir de ahiret var. Orada inşallah kişi azaptan korumuş olacak. Her zaman bu kelime geçer. Tekva tekva diye bir fetva denir, bir de tekva denir. Fetva, kişi bir iş yapmak istiyor, İslam'ı da uygulamak istiyor, onu da aşmak istemiyor kişi, bir iş yapmak istiyor. Ama nasıl istiyor? Şöyle kolayına geleni, yani bunda fazla sevap aramıyor kişi, en kolay gibi aranıyor. Buna fetva denir. Fetva işin en ucundan bir koyalık kişi gösterilebiliyor ve olanda. olan da. Tekva ise yolun tam ortasından gitmek. Yani fetva yolun en kıyısından kıyısından gitmek ama her zaman kişi yolun içeri çıkabilir ama tehlikeli tabii. Tekva nedir? Yolun tam ortasından gitmek. Yani her şeyin en iyisini yapmaya tekvalı demir muhteremdir. İşte Mevlam buyuruyor, oruç sayesinde tekva olasınız buyuruyor Mevlamız buyuruyor. Her şeyin bir kapısı var buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Her şeyin bir kapısı vardır. İbaten kapısı da oruç mevlam buyuruyor. Peygamber buyuruyor İbaten kapısı da oruçtur. Demek ki bir kişi oruç tutabiliyorsa o kişi Allah'ın eseri inşallah Teala namazla başlayabilir, namazla kılabilir. Hem gerçekten belli oluyor. Yalnız Cuma'dan Cuma'ya kılanlar bile Ramazan ayı geldi mübarek önce tabi teraviye teravihe başlıyorlar sonra işte akşam falan derken inşallah içinde biraz imanı kuvveti olanlar Başheket namaza alışıp gidiyorlar böyle. Demek ki Ramazan'ın bir özelliği de bu olmuş oluyor. İnsanları ibadete çekmek olmuş oluyor. Ve evlambdağımız buyuruyor: "Eyyamen me'dudat." Peki bu oruç ne kadar bir zaman? Bütün sene mi? Ya birkaç gün mü? Hayır. Velam buyuruyor: "Eyyamen me'dudat." Eyyam, "yevm" çoğulu. Yemde gün demektir, günler çoğulara geliyor. Madudat adetli sayılı belirli günler, yani bir ay oruç Müslümanlar üzerine faz kılmış oluyor ay olarak. Atikerm'e devam ediyor sonra hasse olanlarla durumu. Gerçi bunlar fukar ilgili korundar ama inşallah burada kısa geçeyim bunlara da. Femen kim ki sizden hasta olursa Ramazan içerisinde. Demek ki bir kişi elhamdülillah Ramazan yerine kavuştu ama hasta kişi. Nasıl hasta? Uyurtacak kadar gücü yok. Ev ala seferin. Ya da kişi yolculuk haline bulunuyor. Yolculuk Namaz oruç arasından fark var muhtemelenler. Şimdi bir kişi seferi halinde yani kişi bulunduğu yerden 90 kilometre ya da daha uzay bir yere gitmek niyetinde evine çıkmışsa o kişi seferi oluyor şeriatta. Namazı iki kılması gerekiyor dört ekatları kişinin. Oruç böyle değil ama oruç buna farklı geliyor şimdi. Fıeddet min eyyamın ukar melabiriyor. Fıeddetin o kişi üzerinde aynı adetler vardır. Min eyyamın ukar Ramazan dışında diğer günlerden aynı sayı kişi tamamlayacak. Şimdi anlıyor burada muhteremler. Demek ki bir kişi Ramazan ayı içerisinde hasta oldu. Oruç tutamadı. Bu da tabi ya Müslüman doktorların tavsiyesiyle bilinir ya da kişi kendi hastalığını bilir. Kişi. Yani artık gücü yok. Tutamıyor, oruç tutamıyor kişi. Bu kişi ne yapar? Ramazan ayında oruç tutmamaya buna izin var. Zorlamak yok. Yine bir kişi Ramazan ayı içerisinde yolculuk halinde bulunsa, bu yolcu esasında da ekmeği bulamazsa, şunu bulamazsa, bunu bulamazsa ya da çok zahmet yolculuğu olsa, oruçlamazsa o ne yapar? O gün oruç tutmaz. Bayramdan sonra eğer kaçın tut borcu varsa onları tamamlayacak. bir de hastalık var mesela kişi artık öyle bir hasta yakalanmış ki iyi olma ümidi yok öyle hasta yakalanmış mesela kişi midesi ağrıyor bir şey ağrıyor ama geçici hastalık bir de geçici olmayan hasta kişi yakalanmış o hastalık geçmez ya da kişi pirifane artık çok yaşlanmış e, midesi zayıf, kalbi zayıf fazla yemek yemiyor, oruç tam yiyor velan bunlar da fidyetin tamı miskin Bunlarda günle gün fidye verecekler bu konu inşallah nasıl Perşembe başlayın inşallah daha güneş alacak velen i̇şte öz yapıyorum burada demek ki şunu anlatmak istiyorum şu anda hastalık ikiye ayrılıyor biri geçici hastalık kişi fazla yaşlı değil yani o hastalığı olmasa o kişi oruç gücü yeter tabilir tabi ama Ramazan'da öyle bir arası yakalandı ama geçici hastalıktır o kişi oruç tutmaz bayın sonra bunu yine kaza edecek bir de şu var demek ki zaten yaşı geçmiş artık işte falı olmuş, yatalak, yatağa bağlı, geçti bir hastalık değil. Bu kişi ne yapar? Hiç bunu kaza etme ümidi olmadığı için hiç beklemez bu kişi ne yapar? Her gün işte bir fitre verecek yerine. Şimdi gelelim inşallah hatırlayınca cemaatimiz Orucun bir de fazileti, Ramazan'ın fazileti. O konu bugün inşallah ağırlık olarak konumuz nasıl inşallah. Önce bir hadisleri buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Men ferraha biduhuli ramadane. Bir kimse Ramazan ayı geldi ya da geliyor diye ferahlansa, sevinse. İnsan bazı yolculuk üsünü beter kişi insan uzaktan gelecek, haber geldi işte yola çıktı çıkacak veyahut da işte izin alıp gelecek kişi nasıl o yolcusunu beklerse demek ki bir kişi Ramazan ayı da geldi geliyor diye kişi bunu beklese ve bir de sevinse ama men ferraha var sevinse Allah kişinin cesedini cennet azabına haram kılıyor Demek ki Ramazan geliyor diye bir sevinmenin sebebi bu kadar. Ya Ramazan'a kavuşmak, uruşutmak, ona gir işte bunu kıyasla anladık demek şey muhteremler. Yine bu üretteki maddesizleri, hep adı işte bunlar buharı şekli bunlar. Men saame Ramazane Bir kimse Ramazan ayına erişse, kavuşsa ve o kişi Allah'ın izniyle inşallah oruçta tutsa Ramazan'da. İmanen vakti saben. Burada peygamberimiz iki tane koşuyor ama. İmanen vakti saben koşuyor. Bir Ramazan orucunun farz olduğuna inanarak, iman ederek Demek ki Allah korusun imanı olmayan bir kişi atayız, matayız şu bu kafir. Sağlık açısından faydalı diye sırf o aşdan bakarak oruç tutsa kimse alamıyor muhteremler. Alamıyor. Yalnız şu farkı var oruç tutmayan da onun bir farkı var. Nedir o da? Gerçekten sağlığın açısından faydalanır. Yani dünyada ondan faydalanır. Tabi sağlık açısından faydalanır. Ama ahiret bakımından hiçbir sebep alamaz. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Bir kişi inanarak oruç tarsa vahdisaben ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek ihlasıyla yani kimse gösteriş yapmadan riyakarlık yapmadan kimseden bir şey beklemeden ve kimseye de kızmadan kızmadan kişi inanarak orucun faziletini kabul ederek ile Allah'tan bunu hesabı bekleyerek oruçlarsa bu matika min zembi bakın Gufrellehü o kimse için af olunur mağfiret hatta Af başka, mağfiret başka. Burada bakın, gufre geliyor. O kimse için mağfiret olunur. Mağfiret, af şu, her aşam okunuyor aman Resulü de, vefu anna ve gufirlene okunuyor her aşam. Af, badel muhasebe deniyor. Yani kişi mahşerde hesaba çekilecek. Kulun sen bunu ne yaptın? Kul tabi korkacak, Allah'tan utanacak, hayal edecek, hayal terler dökecek, kul böyle kendikini yiyecek, neyi attın diye, sonunda Mevlam vuracak ki, kulun için affettim ama. Ama nedir bu? Mahşerde belki binlerce yıl, korku içerisinde heyecanla hesaba çekilme. Veghfirlene, mağfiyet nedir? Günahları örtüp kapanması, gizlenmesi yani kulun günahı mahşeri günü ortaya konmayacak. Kul sabahı çekilmeyecek. Bu muafiyet bu muhteremler. Peki ne iki ahrimcilik var burada böyle? İki ahrimcilik insanlar burada. Şu an dolayı mesela iki kişi, iki arkadaş aynı günahı beraber işlemişler. Ortak iş yapmışlar günahı da. İki kişi. Aynı günah işlemişler. Günah işlerken de aynı ortamda günah işlemişler ikisi de. Yalnız sonra tövbe ikisi tövbe etmişler. Fakat tövbeleri biraz farklı olmuş ama. Biri günahı fazla önemsememiş. Allah affeder inşallah demiş ve evet, estağfurullah demiş. Günah tek ettim demiş. Pişman oldum demiş. Ama günahı fazla önemsememiş böylece evet af olacak ama önce tabi korkacak mahşerde diğeri ne yapmış diğeri Allah'tan daha korkmuş günahından korkmuş Allah'ın azabından korkmuş Allah'a daha yalvarmış böyle icabında gözeşi dökmüş Allah daha güzel tevbe etmiş o muhafferede gire bak yani dünyada günahın tamamen iz iz siliniyor şey örnek verelim Mesela iki kişinin aynı yerlerinde bir cilt hastalığı çıkmış. Biri önem vermemiş, hafif meren falan sürmüş, biraz geçmiş ama izdam geçmez ama geçmemiş. Falan. Öbürü daha tedavi önem vermiş, daha uğraşmış, onun yarasını izle geçmiş muhtemelenler. Buna benziyor. Ma tekad deme minzevi bu peygamber diyor. Demek ki bir kişi Ramazan ayına Allah'ın izniyle erişirse tabi ölmeden sağ salim. Kim erce? Belli tabi yani şu anda. Sonra bu kişi inan inanarak ihlasıyla oruç tarsa bu kişinin elhamdülillah geçmiş günahları mağfiret olunuyor. Hangi günahlı? Hepsi mi? Tabi gene fark var muhteremler. Bir bak kul hakkı girmiyor muhtemelen. Yani kulakı çok çok zor muhtemelen. Be. Yani bunu hep baştan bilmiştik bu işlere. Kulakı çok ama çok zor bakınız böyle. Kişi ne kadar evliya olsun kulakı başka muhtemelen. Be. Başka bakınız. Bir örnek vereyim bakınız. Peygamberimiz Ali Hazreti, Peygamberimiz Hatemül Enbiya baktım. Habibullah peygamberimiz. Son peygamber. Hastalığında bir öğün namazına güçlükte meşte geldi ilk kişinin koltuğunda oturdu birinci basama oturdu mihrabın döndü hesabına döndü ve sonunda şöyle buyurdu bazı nasihattan sonra hesabım kimin bende hakkı varsa ne olur gelsin buraya kimin alacağı varsa işte param gelsin alsın Kimin hakkını bulmuşsam, işte sırtım gelsin, vursun. Bak Peygamber bile muhteremler, hesabına da yalvardı, yalvardı muhteremler bak. Kul hakkından böylece. İşte, demek ki, oruç tutsak, yani ne yapsak yapalım, kulakı o duruyor muhteremler. Kulakı duruyor. Onu Rabbim affetmiyor. Neden? O başına hakkı çünkü. Bir de, üzerimizde farzlar varsa kazaya kalan onlar da kılınmadan yine af olmuyor onlarda. ne bunlar üzerimize kaza namazı varsa hangisi af oluyor namazı vaktine kılmak farz geciktirme vaktine haram oluyor yani günah oluyor ramazanın hürmetine kişi teyb edince namazını kazaya bırakma günahı af oluyor ama namazın aslı af olmuyor muhtemelenler. Bir de buna dikkat edin adı cemaatimiz. Bakınız kul hakkı af olmuyor. Bir de üzerimizde kaza namazı varsa o da af olmuyor muhtemelenler. Onu da kılmamız gerekiyor. Tabi oruç da bunun gibi zekat da bunun gibi. Ramazan'ın tabi bazı özellikleri var muhteremler. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farş kılındı. Şaban ayında. Beylül Savaş'tan bir ay kadar önce farş kılındı. Peygamber'in şöyle burada eshabına, mücevherde peygamberimiz, eshabın öyle bir ay geliyor ki o ayın gölgesi düşüyor üzerimize. Yani Ramazan'ın o manevi feyizleri daha gelmeden tabi belli oluyor olmuştu böyle şey yani gerçekten muhteremler bizler Ramazanı gevde sevinebilecek böyle sevinebilecek. Ramazan daha gelmeden Ramazan'ın maneviyatı güzelliği sezilmeye başlar Ramazan'ın önce bir kokusu var Ramazan'ın onun manevi ruhsal kokusu var Ramazan'ın önce Ramazan'ın o kokusu gelir sonra Ramazan tadı feyci gelir daha gelmeden gelir böyle. ölüm barakat Ramazan ayı ve Peygamber devam etti hadis-i şeriflerinde Ramazan ayında öyle bir gece var ki yani kader gelirsin bin aydan daha hayırlı Ramazan ibadetler kat kat sevap oluyor diğer aydaki nafileler Ramazan'da farz gibi sevap kazanılıyor. Yine Ramazan'da farzlara da yetmiş kat sevap veriliyor. Yani bir kişi Ramazan ayında demek ki bir vakit namaz kıldı mı diğer ayda kıldığı yetmiş vakit sevabına eş ortak oluyor. Bakın. Bu da nedir? Rabbimiz elhamdülillah bize karşı rahmetin hususlendi. Yani Rabbimiz bize vermek istiyor. Bizi Rabbim vermek istiyor muhtemelenler. Neden? Çünkü mahşer yerinde hesaba çekildiğimiz zaman ne olacak? Kimin sevabı ağır gelirse ancak kurtulacak. Muhtemelen. O kurtulacak. Bu işi Mevlam bize vermek istiyor. Bol bol ve Ramazan'da bilhassa böyle. Yani tabir caizse darmesele olarak yani Mevlam kesiyi açıyor muhtemelenler. Açıyor Mevlam kesiyi bu şekilde kullarım böyle bol verilmemiş efendim. Bakın bir vakit namaza fazla diğer vakit, aylara nispeten 70 kat sehaban eşya. O kadar sehaban bol. Bir de Ramazan'a bir de manevi şu güzelliği var. Yine böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzâ câ'el ramavânü Ramazan ayı mübarek ayı Geldiği zaman Futuhat Ebvabü Cennet Cennetin kapıları Açılıyor. Açılıyor kapıları. E bunu göremiyoruz. E, kusur bize göremiyoruz muhtemelen. Aslında insanda bütün cihaza tam tekbir var insanda. Hepsi var insanda. Ama biz bunları çağırıştıramıyoruz. Yani bir yeni bir makine Almaya benziyor. Şimdi kişi bir yeni cihaz, makine alır. Günümüzde çok bunlar. Elektronik cihazlar var. Mesela kişi alıyor bunu da efendim işte bu da çok iş yapıyor ama hepsini bilemiyorum diye. Mesela bir dikiş makinesi alıyor bir hanım mesela. Ancak dikiş dikiyor. Daha bu çok iş yapıyor ama onları bilemiyorum diye muhteremler. İşte insan da bir cihaz, manevi cihaz da muhteremler. İnsan Alemin müsaggardir insan. İnsan alemin müsaggard. Alemin küçültülmüş şekli insan. Ne varsa bütün alemlerde, yerde, gökte, arşta ve cennette varsa hepsi insanda var muhtemelenler. Yani insan aslında melekleri görebilir, meleklerle konuşabilir, insan cenneti görebilir. Ama neyi göremiyoruz? O cihaz bize var. işte onları çalıştıramıyoruz muhtemelenler. Çalışıyor muhtemelen böyle. Neden çalıştıramıyoruz? Tabii gafletten muhtemelen. Gafletten böyle Demek ki Ramazan gelince cennetin kapıları açılıyor. Açılıyor. Evet burayı göremiyoruz bizler. Ama inşallah olmasa bunu sezeriz muhtemelen. Sezeriz bu şekilde böyle. Yani cennetin nuru cennetteki o o güzellikler... o feyizler... dünyaya insanın kalbine yansır işte. Onun için Ramazan geldi mi... Ramazan'da biraz daha huzur artar dünyada böyle. Evde bereket artar... huzur artar... herkes ol muhtemelen böyle. Yani herkese olur... cennetin kapıları açıldığı için... cennet nimetleri fışkırır dünyaya böyle. Herkesin sofrasında akşam oldu mu... Diğer günlere nispeten mutlaka farklı bir şey olur efendim. Yani, yani soffada maddi, manevi, feiz olur, bereket olur, huzur olur, bir tatlılık olur. Egu'l-i <gülüyor> kat Yine Ramazan'da cennetin de kapıları kapanıyor. Kapanacağım kapıları kapanıyor. Bu da nedir? Cehennemin de etkisi gelmiyor. Nedir Cehennem etkisi muhteremler? İşte ateş. Ateş. Peki ne yapıyor ateş insana? Ateş, içimize sıkıntı yapıyor muhteremler. Sıkıntı. İşte ateş bu muhteremler. Yani cehennemin etkisi dünyada bu. İçimize sıkıntı yapıyor. Kalbimize darlık oluyor gönlümüzde. İnsan farkında değil ama İşimde bir sıkıntı var ya işte kalbi gönlü bir darlık var bir sıkıntım var bir bunalım var neden bunlar hep bunlar cehennemden gelen kötülükler muhtemelen yansıyor bunlar işte Ramazan'da cehennem kapıları kapanınca elhamdülillah onlara da duruyorlar bence ve su i şeyatın bir de üçüncüsü şeytanlar bağlanıyor muhtemelen bak şeytanlar bağlanıyor Zincirle vuruyan böyle. Ama nasıl zincir? Demirden mi? Çelikten mi? Yok yok muhtemelen. Mevlam böyle bağlı yıkıyorlar muhtemelenler hareketten kalıyorlar. Bir örnek vereyim anlaşılması için bu konunun yani şeytan nasıl bağlayan şeytanlar? Nuh Aleyhisselam Hazretleri gemiyi yapınca Üç kat gem yaptı. En altında hayvanlar olacaklar. Ten diye bir şey vardı. Oradan su fışkına başlayınca bu bir alameti, sinyali bu. Be'la buyuruyor. Ve faret ten nuru. Ten nuru be'la. Yerden su koynadı, bir infrak etti, patlama oldu. Ve Muazzam su fıskiyesi başladı, secatlar. Nuh aleyhisselam hayvanları çağırdı. tabi ahtında kaplanda, filde, kurt ayına varsa her hayvandan birer çift. Yani bir erkek, bir dişi. Alıyor Nuh aleyhisselam gemiye. Nuh Aleyhisselam bunları gemiye alıyor, bindiriyor ama Nuh'un işte bir korku da var ama. Kendi kendine korkun var aleyhisselam. Ben nasıl bunları başarırım şimdi gemide? ayılar, kurtlar, aslanlar, kaplanlar, filler, canavarlar hepsi. Bunlar birbirine gel saldırır buna birbirine bunlar bunlar. Ben nasıl bunları başlarım? Doğrusu hem çekinke var içinde var. Bir de gıda bakımından çekiniyor bir de. Nasıl bunu doyururum bunlara? E, Sıkabış bir gıda ama yeter bunlara. Buradaki Mevlam vahyettin ona. Ya Nuh sen benim işime ben karışma. Ben sana emir verdim? As onları gemiye. Onları doyuracak olan benim, onları uslanacak olan benim. Peki Arabi, Rabbi, af edelim Mevlamız'dan. Aldı bunları gemiye. Tabii göklerden başladı su gelmeye, göklerden. Gökte sanki yarılmış. Hat önce muazzam sıcak oldu. Hiç yağmur yağmadı böyle. Yani denize buharlaştı, gökte depolandı. Allah Rabbil alemi muhtemelen be. O güzel veren Rabir alemi muta mülk Mükün onun verdiğini. Onun düzen bunlar bu şekilde. Uzun bir zaman muazzam sıcak sıcak aşırı sıcak bir damlası yere düşmüyor. Böylece. Ama tabi denizler buharlaşıyor böyle. Gökte kocaman denize oluştu gökten buhar denizler oluştu böylece. Böyle emri verince hepsi birden başlıyor inme işi böyle. Yerden çattığı sular başladı, gökten başladı. Gemim tabi yükseliyor. Ne yaptım Mevla Hüseyinler? Ne kadar vahşayan varsa onlara böyle hastalık verdi. Huma dönüyor. Yani gripin bir değişik farklı bir şeyi gripin bence ateşli hastalık, halsizlik, iştahsızlık onlarda. Koca aslan, ayılar, kurtlar, şunlar, bunlar böyle halsatılar çok az iyiolar. İştah yok, hareket yok saldırmakla muhtemelen başlığına. Şimdi bu ne örnek görüyorum? İşte şeytanlar da Ramazan'a bağlanıyorlar. İşte buna bence bir şey muhtemel bu arkadaşlar. Şey. Yoksa ay onlara işte böyle bir zincirle bağlanıyorlar bir şekilde arkadaşlar. Onlara bağlanıyorlar. Yani şeytanlar da hareketten alı konuluyorlar şeytanlarla böyle şeytanlara Mevlam güçsüzlük veriyor güç alınıyor şeytanların böyle hareketsizce güçsüzlük veriyor Mevlam bunlara ki insanları kandırmak yani kendi kendine vestirme, gücü kalmıyor şeytanlar muhtemelinde Ramazan'da bunun için Ramazan'da elhamdülillah bir İslam'da bir patlama oluyor bütün dünyada böyle oluyor elhamdülillah ama bunu tabi bir de devam etmesi kalıyor meselesi işte böyle Deraz fizikalı kalıyor. Şirin meşhur adı Hadis-i, hadisi Kutsi var bir de Ramz ilgili olarak Buryan Mevla'ımız Orucun sıbe ilgili. Şu anda Adem'e yudafı hasereti ash-em saliha. Öz yapılmıştan uzun hadis de çok. Adem oğlu'nun yani insanın bütün amelleri yullu muzaf katlanarak yazılıyor. Bu da yani bu ümmeti mahsus bak bu trende. Neden? Çünkü bizler ahır zaman ümmetiyiz. Ahır zaman. Artı dünyanın dengelerinin bozulduğu zamana geldik. Hele günümüzde azı cemaatimiz yani biraz korkalım. Yani korkalım biraz. İslam korkutmak ama korkalım ben Ben çok korkuyorum her şey. Doğal dengelere bozulmaya başladı mı? Arkası felaket mutlaklardır. Yani bütün dünyada bakını bütün dünyada doğal dengeler bozuluyor. Bütün dünyada böyle. Nedir doğal denge? Dört madde bakının, dört madde böyle. Toprak, su, hava ısı. İnsan da bundan yaratılıyor. Bilki bundan yaratılıyor. Hayvan bundan yaratılıyor. Doğa deniz bu işte bu şekilde. Böylece. Eğer insanlar Allah'ın dinine sarılsalar, ahlaklı yaşasalar, işte bu dört madde. Toprak, su, hava ısı gayet normal olur böyle. Dünya cenn gibi olur muhtemelen böyle. Güzel iklimler olur, temiz su olur böyle. İnsanlar açılan açıdan buralım olmalı insanlardan. İşte Allah insanlar sapıttığı zaman dünya tabi böyle savaş sürüklendiği, İslam'a saldırıldığı, Müslümanlar da İslam'ı yaşamadığı zamanlar. Özellikle Allah okursun fuhuş muhtemelen, zina artarsa muhtemelen böyle. arttığı zaman bu dört madde meylam bundan dengeyi bozuyor muhtemelen bak. Dört madde felakete dönüşüyor, felakete dönüşüyor. Su dengesi bozuluyor. Hava dengesi bozuluyor muhtemelinde. Topa dengesi bozuyor. İşte doğal denge bozuldu mu ne kadar batan kavimler varsa önce her birinde önce doğal dengeleri bozarak başlamıştır böyle. İlka uyarı bunlar böyle. Uyarı bunlar böyle. Doğa denge bozulması buna rağmen insanın uyanmayınca Allah korusun son darbe gelir muhtemelindir. Allah korusun. Bakınız Yağmurlar aşırı, seller aşırı, her gün, her depremler ısı dengesi bozuluyor, daha bozulacak Allah korusun bunlar. İşte mütevemler, bizler böyle ahır zaman için yaratılmışız bizler, böyle Rabbi yaptık, yarabbim eserleci. Tabii günümüz koşullarında, kulluk yap, ibadet yapma biraz daha zor bizim için böyle. Hayat şartları zor, gerçi bu biz zorlaştırıyoruz yani böyle. Kanatlı bizler de. ...dünya sevgisi fazla bizlerde... E, ...dünyada bir üstü yaşama hırsı var bizlerde... ...tabii o yaya koşullara böyle zorlaşıyor... ...ibat yapmaya biraz zorlaşıyor... ...bir de haram çok bu ortamda, haram çok muhteremdir. Esten yaşayan kişi haram görmüyor gözü hiç... ...bir hanımını görüyor, kadın kodasını görüyor muhteremden... ...bir şey görmüyor esten işte. böyle Çocuk, yedi yaşına geliyor... Nereye gidiyor? Okula gidiyor. Ne okulda? Diş çöküyor, rahlına oturuyor. Besmele'ye okula başlıyor muhteremler. Tekbirlerde şeye başlıyor bu şekilde. Böyle bakınız. Yani hayat İslam yaşanıyor. Böyle. Toplum İslam'ı yaşıyor. Böylece. Bir kişinin oğlu, kızı eğer dışarıda bir yamuk bir şey yaptı ya, bir şey yaptı mı, hemen uyarılıyor. Toplum uyarıyor bunu vereceğim Mesela kızı gören, komşusu, akrabası, Aman kızım bak ne yapıyorsun? Kızım bak saçın görünüyor. Aman kızım bak saçını ört. Uyuruluyor muhtemelen böylece. Öyle toplummuş eşten toplum böylece. Yani ana kalmıyor bu Okula gidiyor, okulda din eğitimine başlıyor, besmeğeyle başlıyor, kuranla başlıyor, ahlakla başlıyor, namazı karı olarak namaza başlıyor okul böylece. Öyle toplum eşli toplumda. Tabi günümüzde her şey tersine muhtemelen. Her şey tersine, tersine, tersine. Tabi ters sıfatı dayanamayacak bu iş tabi ama patlıca bir gün tabi. Her şey tersine. İşini bize çok ama çok sıvap lazım muhteremler. Günahdan kaçamıyoruz ama. Günah işleniyor. Kişi bir haber dinleyecek. 20-30 tane, saniye günah yani, karışıyor arasından karışıyor. Böyle şey. Ne lazım bizlere? Çok çok sıvap mı lazım? İşte allah Teala bize bunu da veriyor eğer bizler İslam'ı yaşarsak, yaşarsak, bakın bilhassa Ramazan'ı iyi karşılasak, iyi Ramazan'a hazırlansak böyle, Ramazan'ın derine bile bilsek, yani yalnız böyle açtırmak değil Ramazan muhterine böyle. Yani yalnız mide periz yapmış, rejim yapmış, o değil Ramazan böyle. şey. Ramazan, başka Ramazan badana bilsek. İşte Mevlamız buyuruyor, Adem oğlunun her sevabı yuzu afı muzaf olur kat kat. En aşağı katire başa bakarız. Ümmetin Muhammed'den bahsedince. Kişi bir Fatiha okuyor, en aşağı 10 Fatiha hesabıyla de bakılır dendi. Aşağı mesela ilerse ümmetin yuzu için ve ondan başlıyor 700'e katlanana kadar katlanıyor, gidecek kadar katlanıyor. Billah salmah Allah teabiyeri. İllâ same ancak oruç. Oruç onların da dışında. Yani diğer ibadetlerin her biri 700'e kadar oluyor. Oruca gelince, yüce Mevlamız fe innehu li o benimdir bana ait römelamıyor oruç vaklında. Ve ne azibi. Onun da sevabını karşılanamıyor. Ancak ben vereceğim evla buyuruyor. Yani melekler orucun sevabını yazamıyorlar. Bilimiyor ki yok ne olduğunu. Mevla bildirmiyor. Ne buyuruyor evla meleklere? Karışmayın. Karışmayın. Oruç benim. Onun hesabını ben vereceğim. Nerede? Mahşer'de verecekmiş. Mahşer'de verecek Burada ve ne ezi ezi Müzari, mütekellim, malum sigasteyle araştırılıyor buna. Bazı muhabbetlere bunu, ücza, meşhur sigasteyle, yuva ediyorlar bazı buna. Ve ne üczabih de. Biliyorlar ki, o zaman şu anlamı oluyor, belamız elhamız buyuruyor, orucunun sevabı benim diyor Allah'a bak. Yani cemalullah, onun sevabı. Yani cemalullah, onun sevabı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek ki oruç Allah katında bu kadar değerli. Yine bunun bir anlamı da yani es bir anlamı da Nuh Aleyhisselam kavminden beri insanlar çeşitli şeye tapılmışlar insanlar. İnsan tapılmış, heykelen tapılmış, putlaştırmışlar. İnsanların bir şey tapılmışız onlar, Tapıklar. Ne yapmışlar Bunlar bu sapıklar tapındıkları o sahte mabutları için secde etmişler, rükû etmişler, kurban kesmişler, sadaka vermişler, her şey yapmışlar. Ama hiçbir sapık, hiçbir dönemde tapındığı sahte putuna mabuduna oruç tutmamış bakmut Bu yok, oruç yok, konuşacak oruç böyle Tabi güneşi tapmışlar, ayağı tapmışlar, heykelleri tapmışlar, tapmış tapmış tapıyorlar. Bu devam eder ki de eder. eder. bu. Demek ki bu tapınan sapıkların hiçbir tapındığı ilahına, putuna, mabuduna oruç tutmamış. Vevla buyuruyor, es li. oruç ancak bana aittir. Bana aittir. Yedi şehveti betamıyor min ecdi. ve mevlam büyüyor o kişi şehvetini yiyeceğini sırrı benim için terk ediyor büyüyor bakınız. Demek ki oruçtan kişi ne yapıyor bakın değil mi? Allah için yiyeceğini şehvetini terk ediyor. Lissaemin ferhatan iki ferhalık vakti var. Oruçtanlar için iki ferahlık vakti var. Fâtinu'in de fıtrihi Biri iftar vaktinde iftar vaktinde eğer bir kişi orucunu Allah rızası için güzel tutabilmişse orucunu kişi tabi nasıl güzel olacak onu açıklayalım inşallah biraz inşallah bu kişiye iftar vaktiğinde bir ferallık, sevinç, hafiflik verilir vatandaşlar. Yani bunu ilk kollayalım. Kim bunu yakarız iftar vaktiğinde o inşallah şükresin. Eğer bunun aksi olursa, aksi olursa. Yani bir kişi oruçluyken akşam üzeri böyle sevinçlenme, ferahlanma yerine bu kişi içinden darlı gelse, sıkıntı gelse, öfkelense, bağırıp çağırmaya başlarsa o kişiye yazık muhtemelen bakınız. Yazık bence. Mutlaka ne gerekiyor? Demek ki orucun kabul olmasının yöndeki alametleri belirtisi o kişiyi akşam üzeri İçine bir sevinç gelecek, yumuşaklık gelecek, içine gelecek, ferahlık gelecek, sürü gelecek. İkincisi de rindeliği Rabbiyi, Allah Teala'ya kavuştuğu anda alacağı hesabını görünce o kadar kişi o da sevinecek muhteremler. Şimdi burada bir incelik var muhteremler. Allah Teala Orucun sevabını bildirmiyor. Onu ben vereceğim Mevla buyuruyor. Bu yiyecek ne acaba şimdi? Ona geçelim biraz bakalım inşallah. Şimdi tabi hepimiz muhteremler mahşe yerinde hesaba çekileceğiz hepimizde. Mizan baştan geleceğiz, hesaba çekileceğiz. Bir tarafa sevapları konacak Diğer tarafta da günahlar konacak. Ama orijinal sevabı daha konmuyor, kaldırıyor buraya da Şimdi kişinin sevabı biraz az geldi, günah çok geldiği biraz. işi tabi zor, yani cennete giremeyecek. Ama Allahü Teala cehşanı o kulundan razı olmuş ise dünyada. Bak ne yapacak Mevlam? Me meleklerine meleklerine bu kulum oruç tuttu. Oruç tuttu. O, oru koyun bakalım. Ne kadar koyacaklar? Onu Mevla biliyor muhtelenme. Rabbim o kuluna o kadar Mevlam sevap verecek ki o kadar Mevlam verecek, verecek ki muhtelenler ne olacak işin sevabı? Tatlı oturacak yerine ağır gelecek bu şekilde böyle bakınız. Yine bir hadis geliyor muhteremler. Kısas var böyle üstüne mahşerde. Kısas. kısas. Yani hakların alınması mahşerde. Şimdi bir mazlum, zulme orayan kişi gerek parası alınmış, malı alınmış, gerek dövülmüş, hakaret edilmiş, işkence görmüş. Gelerse sözle, işaretle. Yani bir kişi alacaklı. Hatta aleyhinde gıybeti yapılmış o bir haber olmadan bile. Bu kişi mazum dönüyor buna. İşte bu malzun mahşede gelecek, ona kim ise hakkını alacak ondan. Bir yüzlere kalmayacak. Kalmayacak. Hakkını alacak. Nasıl hakkını alacak? Tabi orada para geçmiyor muhteremler. Efendim ben sana sene sen de bana vur. Orada yok o. Yok. Ne geçiyor Orada karşılığı ancak sevap, ancak sevap verecek. Tabi bu allah Teala'nın adaleti içerisinde kulun ne derece alacağı varsa, kalbi kırılmış, incitilmiş mi, dövülmüş mü, hakaret edilmiş, malına zarar verilmiş her neyse, Allah'ın adatı içerisinde zalimin, zulmedenin sevabı alınacak, belirli ölçüde mazluma verilecek, verilecek. İşçinin tabi bu ömür boyu hepimizde kul hakkı var tabi ya. Kimse yok diyemez böyle? Yani ana baba hakkı, karı koca hakkı, muhtemelen hakkı, komşu hakkı, arkadaş hakkı ve arasında yani hakkı, hak böyle artık. Hak da hak. Mesela bir memur, öyle kere muhtemelen memur. Görev yapıyor. Bir vatandaş geldi. Bir işi var. O anda memur yapabilir. onun müsait durumu, o anda yapabilir bunu. Ama işleniyor da Yarın gel diyor. Yarın gel ama nereden geldi o kişi ya? Belki iki arabaya bindi. Benim nereden geldi? İzin aldı geldi, işin vakti geldi. Ama yapmıyor, yarın gel diyor. Pek gidiyor. Evet, yarın geliyor. Ama gidiyor, tekrar geliyor, şey, şey, zahmet çekiyor. Bu da hakkaracak bak bu temmerçe. Hakkaracak ondan bu şekilde böyle Yani kul hakkı çok ama çok çok zor mu Çok zor kul hakkı benziyor zor yalnız Mevlam buyuruyor bak Müteremler, kul tabi hakkını sevap olarak alacak sevap alacak yalnız orucun sevabı verilmeyecek bak muhteremler orucu da ki Mevlam arada, oruç benim esamili bana aittir Mevlam buyuruyor kulak alacaklara oruç benim o bana aittir onun sevapı dokunmayınız. onun sevapı duruyor Diğerse bu alıyorlar, alıyor, alıyorlar. alıyorlar. Tabi Allah tabi o kulunu sevmişse, sevmişse, yani kul Mevla'ya dönmüş, uğraşmış, çalışmış, çağmamış, şey çalışmış bir kul dünyadan, gerçekten de çalışmış ama, tam yapamamışsa bile, tabi Allah bunu görebiliyor, Allah da razıysa, ne olacak bu sabah kutlayanlar? Orucun sevabı olarak bu sefer büyük olacak, mahşer insanın Yani bunun için, demek ki mahşer yerinde, Oruç bir nevi can simidi Hacı Muhterem'de. Yani bunun için gerçekten Ramazan ayı geliyor diye, yani gerçekten alman gerçekten sevmemiz gerek Muhterem'de. Yani ne kadar sevinçler haklı sevmekte böyle. Yani sevinem Ramazan geliyor diye bir can simidi geliyor bizden. Muhtemelen. Can simidi geliyor. Yalnız orucunun kavrulması için de Helal lokma da şart muhterem. Bu da var bakalım. Bu da var muhterem. Helal lokma. Kişi sahur yemeğinde haram yemiş. Kazancı haram olabilir. Yalan, yanlış, ya da yenme, işinmesi, haram olan maddeyi satan kişi. O para haram olur Faiz almış efendim, rücut almış. Allah korusun haram gıda ile tutan oruç orucun borcunu öder günahından kurtulur ama sevabından kaybediyor muhteremler yine iftar vaktinde de orucu aşarken de mutlaka az olsun muhteremler yani nefsimizin sevdiği varsa pide olmasın varsa kıyma hapidi olmasın muhteremler yumurta olmasın Varsın kuru ekmek taran çabası olsun ama aman ille helal, ille helal muhterem Hele iftarda çok ama çok yazık olur, haram olur muhterem Gece kişi kalkmış sahurda, uykusunu terk etmiş, yemeğini yemiş, sabah namazını kılmış efendim, günüz namazını kılmış, aç durmuş bütün gün, iftar vaktinde haram gıdadan çok kaçıran muhterem Efendim Ramazan boşlamaya gayret belli muhteremler. Yani kanaat edelim Allah'ın inşallah. Varsın böyle nefsimizin hoşuna gitmeyene de olsa da ille helal lokma olsun. Bir de orucu aşarken haramdan da sakınmak yani helal lokma gerekiyor. Bir de haramdan da sakınmak gerekiyor o anda. E kimin abi açıyor efendim televizyonu? Şu bunu açıyor. Tabii müzikler şunlar bunlar ne o Ramazan eğlenceleri diyorlar bak muhteremler ne kadar sapık değil mi ne kadar sapıklık Ramazan eğlenceleri eğlenceleri ayı mı ibadet ayı mı Ramazan böyle yani, yani işi tamamen gündemi değiştirme işi yozlaştırma İslam'ı delme muhteremler delme bunlar bunlara alet olmama gerekiyor muhteremler Ramazan eğlence değil muhteremler değil değil Ramazan Allah'a böyle müzikle, şuna bunla oturur mu iftar sofrasına? Bir de iftar davetlerinde de İslam'ı uygulayalım. İftar davetlerinde de. E kişi arkadaşını çağırıyor, dostunu çağırıyor, iftara mesela. Güzel tabi. Çağırmak çok güzel bir iftar sevaptır. Ama İslam orada uygulanmazsa haram işleniyor. Bir insan mahrum ve kadınla ayrı oturdu mu? Olmuyor muhteremler. Mutlaka erkek ayrı, kadın ayrı olması gerekiyor muhteremler. Yani İslam'ı böyle uygulamazsak, uygulamazsak ne yaptığımızı bilemezsek kar mı, zarar mı? İşinize çıkamayız teremler. Yine iftar ederken Peygamber şöyle yapardı, Hazreti, peygamberimiz, eğer taze hurma var ise, peygamberimiz, taze hurma itirarını aşardı, peygamberimiz. Eğer taze hurma yoksa, zamana değilse, peygamberimiz, kuru hurma itirarını ederiz, peygamberimiz. Kuru ve batin. Ki, en azından üç tane yani böyle. Akşamızı kılmadan önce, peygamberimiz açardı böylece. Demek ki, taze hurma varsa, taze hurma ile. Yoksa kuru hurma ile. Tabi Türkiye'de taze olmalı muhteremler. Ama kuru hurma bulunuyor. Elhamdülillah. İnşallah kıymalı pide, kuru da beklemekten ise muhteremler. İnşallah bir yarın kuru hurma alsak, Ramazan geçirir bize muhteremler. Ama çalışalım inşallah. Eğer hurma yoksa ne yapalım? O zaman su. Su iftih verici. Işte. Su ile su da yoksa, mesela yolda kişi, kurba yok yanında araba ne geliyor insanlara? Ramazan akşam oldu. Kişi evine arabada yolda dolmuşta kişi. Ee, yanında su da yok. Ne yapacak? Mümkünse tatlı bir şey. Yani tuz, ziyaretin falan değil iftara bakınız. İftarda tatlı bir şey muhteremler. Bilhassa hurma. Hurma Tabii e, tabi koraya girmiyor muhteremler. Yani şunu söyleyeyim, hurma bizim halamız, hurma halamız bizim benim şey. Nasıl halamız? Adem aleyhisselam babamı yaratıldığı toprak var ya. Arta kalan toprağından ve evden hurma yaratıldı. Bir insanın bedense yapısın ne gerekiyorsa hurma hepsi var. Yani bugün daha tıbbın bulamadığı özellikle hurmada var. Din insanlar hurma yaşayabilir, kurma böyle. Su hurma insan yaşayabilir muhteremler? Yani ne gerek insana gerekiyorsa hep hurma vardır böyle işe. Halamız var bizim halen. Halamızdır. Bu için hatta yeni doğan çocuğa bile Peygamber hurma verdi muhteremler. Peygamber ya Peygamberin çiğ hurmayı böylece tükür verdi böyle işe. Yine hamile bir kadın muhteremler, hamile kadın hamleri esnasında eğer hurma yemeye devam ederse çocuğu Allah'ın izniyle hem düzgün olur hem çocuğu akıllı güzel olur muhteremler. Lohusa kadın da bu şekilde. Lohusa kadın da doğumdan sonra yani kadın da yine eğer hurma yerse hem sütü bol olur hem çocuğun daha şifa kendi şifa olur muhteremler. Yani hurmanın çok amaç özellikleri var. Tabii fazla içine girmeyeceğim. Bu için yani tavsiye ediyorum muhteremler İnşallah elimden geldiği kadar iftarı hurmela açalım. O anda bedenine ihtiyacı var. Peygamber biliyor mu temeller? Biraz işe de okuyayım inşallah hacimatimiz. Sumtu saime tesbihun. Bakın şu müjde bakınız. Sumtu saime. İkisi oruçlu. Ama o susuyor. Oturuyor işte uzandığı yerde, işin yolu neyse, oruçlu, susuyor. Yani ne bir şey konuşuyor, ne bir şey okuyor, susuyor. Nedir bu? Tesbihun. Allah Ta'ala'yı tesbih ediyormuş gibi ona sihaf veriyor bakınız. al her nefesi, her nefesi bir zikrullah yerine geçiyor. Tesbih-i anlamına geliyor. O kişi hiç farkından değil. Ama oruçlu. Hemen salıp veriyor. Onun defterine bu zikir tabi yazılıyor. Ve nevmü ibadetün. Uyuyor. Uykusu ibadet. Bak bu senemde. Uykusu da ibadet. Oruçlunun böylece. Işte. Ve duâ ve Ve duası da müstecab. Kişi oruçlu iken tabi şaklı uygun şekiller böyle Haramdan sakınarak, gühatten sakınarak, gözünü haramdan sakınarak kişi ortarsa, onun duası da müstecab. Allah katına geri çevmiyor, kabul oluyor ve ameli da Her ameli de kat kat kalkır, hesabı katlıyor bu şekilde ben Bu işin adı cemaatimiz ne yapalım? Her zaman olduğu gibi inşa Ramazan'da ibadeti biraz çoğaltma çalışalım böylece mesela namaz kılmak isteyen kişiler tabi daha çok kaza namazı kaza namazı Bu dikkat edin inşallah kişi ne yapar bunu kadınlar için ezan kâmet gerekmiyor hanımlar için Erkekler için bir ezan okur ondan sonra her vakit için bir kâmet getirir mesela niyet eder ya Rabbi üzerimizde kazaya kalan en son namazının fazlığını kılmaya eder sabahımızın fazlını kılar Selam verdi mi tesviyeyi açmaz. Bakar enerjisi var, kuvveti var, iştahı var, kalkar bir kama daha getirerek kama getirir, üzerine kaza en son ölmazın fazlasını kalar. Süte de kalamaz böyle şey. İkindi kalar, ahşime açığı kalar, vitamazı kalar. Sonunda bir dua eder. olur da ederse daha yeni yani. olan isim şeyler, isim şeyler. Tabi bunun dışında muhteremler, Kuranda. Ramazan'da indiğin Kur'an-ı Kerim'de Kur okumaya Kur'an okumaya dikkatli lazım Kur'an-ı Kerim'in inşallah bir Ramazan indiği Kur'an-ı Kerim'de ee, tabi tabii bilenler gerek mukabele olur olsun böyle. insan kendisi olsun inşallah okumalı böylece. Hatta evimizde böyle bir cemaat okusa Kur'an-ı Kerim. mesela hanım olur, işte kişi kendisi olur falan, Çoğu çocuğu böylece insan toplansalar bazen ne diyorlar? Efendim ben hiç okumasını. Bakır okuma. Ezbur oku mesela. Ayet-i Kürsü oku, Ahmet-i oku, Elif oku, Kısa Süreler oku, fatih oku böyle. Oku bu şekilde böylece. Evde Kuran okunsun muhteremde. Bir evde Kuran-ı Kerim okunduğu zaman o evdeki şeytanlar oradan kaçıyorlar. Yani şeytan oradan barınamıyor böyle. O ortamı şeytan yaşayamıyor. Bak mutlaka cin yaşayamıyor bu şekilde bir evde okunduğu zaman öyle şeytan cin kaçıyor oradan böylece oraya kim geliyor rahmet merakları geliyor oraya tabi onlar geldiği zaman hava değişir e bir güzel bir hal gelir tatlar gelir sonra tabi inşallah çok da tevbe edelim Ramazan'da beri alışan dilimizi yani günahlarımıza pişmanlık boşuna geçtim hayatım için üzülme nadim olma hesaba çekelim kendimizi şöyle bir geçmişe bakalım tabi boşlukları görelim anda böyle namazsız geçen günler işte gafete geçen günler herhangi kadar namaz kılmışsak bile bilinçli yaşantılarımız var tabi hepimizin de yani yazık o günlerimize çok ama yazık o günlerimize yazık onlar için bir üzüyle şey olalım Onun için tevbe edelim inşallah şey onlarda ibadet dönüşür bakımlarında Desteklenmiyor bende. Yani şeyi hastanada değişik dönüşebiliyor muhtemeler. Bu şekilde. Bir de muhteremler bir şey özellikle bir daha inşallah sahur yeme yemek lazım muhteremler. Peygamber ben burada tesahharu tesahur, feynefi sahur bereke. Savur Yemen'de bereket var buna göre Mutlaka savur Yemen'i yemeye çalışalım. Mesela bazıları işte 12'de 1'de yatıyor da tekrar kalmayı üşeniyor. Bir yatı vereyim? Evet olur. Yani oruç olmaz değil. Olur ama savurun bereketini kaçırmak gerekiyor Muhteremler. O savur vakti ki gecenin son altı bir bölümü deniyor buna. O vakit seher vakti böyle duaların kabul olduğu zaman tebelerin kabul olduğu zaman ağaçlıkların cecbeye geldiği zaman o anda yeryüzünde göğde çok şer oluyor böyle muazzam bir haller oluyor anda o seher vakti böyle yani gayet değerli bir zamandır kim o anda böyle sofrada olursa tabi ilahi rahmet sofraya geliyor muhtemelen işte şifa orada oluyor muhtemelen orada oluyor beket oluyor böyle işte neden herkese <Gülüyor> zamanımızda Herkese asla belece, işte şifa yakla bu trende. Bir de altı cemaatimiz, şimdi takvile biliyorsunuz, imsak vakti yazıyor. İmsak vakti. Eskiden, aşırı köyü yirmi küsür önce, bir, 10-12 dakikalık bir şey vardı böyle, ihtiyaten belece, temkin vakti indi bunlar böylece Vardı. Sonra bu temkin vakti, yani ihtiyat vakti kaldırıldı sahur, şeher vaktinin en son noktası imsak vakti. Son noktasıdır imsak vakti böyle. Son noktası alındı, imsak vakti diye. Şimdi takvimdeki imsak vaktiye girdiği anda samazın vakti giriyor. Orucun vakti çıkıyor onda. Mümkün, çıkıyor bu şekilde. Bu işin elden geldiği kadar ezana işin sıkıştırmama gerekiyor. Dikkat işler haber işte. Yani sahabelerini okumadan imsak yazıyor, takvimde şey yazıyor bunlara böylece. Hiç ama böyle yani mümkün olduğun kadar 5-15 dakika önce işi bitirelim, yine yani bitirelim inşallah böylece. sıkıştırmayalım ki orucumuz tehlikeye girmesin muhteremler. Bir de kısa olarak muhteremler teravih namazı, teravih namazı tabi bundan çok kısa geçeceğim. Yani şunu artı edeyim. Teravih namazının amaç nedir? Ramazan gecelerini ihya etme. Ramazan gecelerini ibadete geçirme. Süsleme böylece. Yani nur ise nur olması böyle. Gündüz oruçlu, gündüz sayım, gece kaim. Evli yoldan adeti. Bu şekilde böylece. Demek ki nedir teravihde amaç, maksat? Ramazan gecelerini ihya etme, ibadete geçirme Ramazan gecelerini. Ama günümüzde pek çok yerlerde trafik namazı yani kimliğini kaybetmiş durumunda muhteremde böyle. Yani şekille namaz ama manen namaza çıkmış şekilde böyle. Ne okunan fatiye belli, ne okunan zam sure belli, ne hurufa harfler belli, ne lükü secde belli böyle. Yal kalk, yal kalk, yal kalk böyle. Şekil olarak Namaz böyle. Sureten namaz maden ibadetten hiç çıkmıyor muhteremler. Bunun için elimizden geldiği kadar hazır cemaatimiz Heke bundu hocayı uyaralım mesela. Eğer dinlemiyorsa ne yapalım? İnşallah tercihen hangi camide teravih namazı daha düzgün daha güzel, yavaş kılınıyorsa ona araştıralım orada kılalım ki muhteremler bu namazını namaz olsun inşallah yani teravih kişi değil yirmi rekat yatsın dışında yirmi rekat yirmi fatiha var yirmi zammı süre var bunda on ettiyatı var savaşları var, var da var böyle bu kadar muazzam bir şeyim. bir de üstelik ramazan gecesi kılınıyor, o kadar büyük bir şey ama Allah korusun çığırdan çıktı mı böyle patır kütülü Ağızda yuvarlandığı bir kelimeler o namazı olmadan çıkıyor muhteremler. Şimdi aldığı cemaatimiz inşallah peşin başlamı inşallah Ramazan'la ilgili fıkıh meseleleri yani oruç nasıl başlanır, niyet nasıl yapılır tabi orucu bozan şeyler bunlar inşallah nasip inşallah peşin başlama, tabi seyahat inşallah inşallah nasip olsa Cuma günü Ramazan muhteremler nasıl olsa inşallah bir de Ramazan'ı karşılama diye bir şey yok İslam'da muhtemelenler. Yani Ramazan'ı karşılama diye bir şey yok böylece. Karşılamamak daha iyi. Nasıl ki farz namazını sünneti birleştirip bitiremiyorsun. Mesela ön namazının farzını kıldın. Selam'a mekriyken sünneti ekle oluyor mu? Olur, mekru oluyor muhtemelenler. Bunun için Ramazan o ayın farz olan oruç da karışmaması gerekiyor böyle. Ne karşılanacak ya da bari oruç tutulacak belki bakınız. Olacak. Yalnız eğer bir kişi adeti ise mesela parası perşembe kişi oruç devamlı o o oruç tutar. Yani o Ramazan karşılanma değil de o perşembe oruç, oruç tutulur. Otabilir böylece. Ama bir böyle tutmayan kişi Ramazan'ı karşılamayı oruç tutulması gerekiyor muhteremler. Bir daha muhteremler Tabi Ramazan'da burada sohbeti devam edemeyeceğiz. Bu tabi iftar olduğu için ikinden sonra herkesten gelene giden var, yemek işleri var. İnşallah nasip olsa, bayan olsa inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Fatiha.